gördün mü? Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve ve ve min ve min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 Vakıla muhtette bir de, vakıla bir de atın dalağı, vakıla dalağı tanın Nari. Adan Allahu ve iyi akım minen Nari. Rabbin bizi ve sizleri ateşten korusun Bugünkü sohbetimizin mevzusu insan olduğunun sahip olduğu kimlik ve o kimlikteki evsafları yani nitelikleri bizler yaratılmış olarak yani insanlar olarak yaratılışımız bunun bir gayesi ve amacı olduğunu biliyoruz şu ana kadar yapmış olduğumuz sohbetlerin bir haylisi bu mesele üzerinde yoğunlaşıyordu bu gayeyi, hedefi kendi benliğimizde hasbel kader yani fıtri seyrimizle hasbel kader sahip olduğumuz, sahip olmakla birlikte sorumlu olduğumuz kendimizde, çocuklarımızda, muhatabı olduğumuz çevremizde en güzel şekilde ifa edebilmek için bu gayenin ilk adımı olan eğitim ve tebliğ. Tabiri caiz ise yerli yerinde olması için. Yani hem eğitilmiş olmamız gerekir, eğitimci olmamız gerekir ve aynı anda tabiri caiz ise yerli yerinde olması için önce kendimizin ve ailemizin, çocuklarımızın, etrafımızdaki muhatap olduğumuz kimselerin sahip olduğu değerlerin bilincinde olmak gerekir. İnsanoğlunun sahip olduğu bir kimlik, yani anasından doğduğu haliyle, erkek ve kadın ayırt etmeden, sahil mahlukatın içinde buna biz insan diyoruz. Sair mahlukattan farklı sahip olduğu değerler vardır. Bu değerlerin tümüne insanın kimliği diyoruz. Yani akıl sahibi olması, konuşan birisi olması, görmesi, kalbe sahip olması, düşünebilmesi, her insanın kendisine has şekline varmadan önce sahip olduğu değerler vardır. Yani yüzde doksanında kadın ve erkek ayırt etmeden ikisi de aynı değerlere sahiptir. Bunu tüm insanlık için ifade ettiğimiz bir söz olarak düşünün. Bu kimlikteki yani hüviyetindeki değerlerin önce fıtraten sahip olduğumuz değerlerle doldurmamız gerekir. Nasıl? Nasıl? Eğer bir insansa karşımızdaki onunla konuşarak iletişim kurarız. O da konuşma iyi <gülüyor> kullanır. iletişim vasıtası olarak biz de. Tabi, tabi aynı dili konuştuğumuz insanlar olarak bunu düşünürsek. Bunun için Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyuhannas inna halaknakum <gülüyor> Biz sizi, ey insanlar, bir erkek ve dişiden yarattık. Bu ikisi insanın, insanlığın oluşturulan iki bireyidir. Erkek ve kadın. İnsan bunun ikisine denilir. Ama birisi erkektir ve birisi dişidir. Ve ceallakum şuuban ve kabailen biz sizi boylara ve aşiretlere ayırdık. Lita'arefu tanışasınız diye birbirinizle. Dediğim gibi aynı ırktan aynı dili kullanan farklı diller de kullansak, farklı ırklardan da olsalar olsak onlar da insandır. Ya erkek ya kadındır. Biz de böyleyiz muhatap olarak. Bunu tanışalım diye birbirimizi tanıyalım diye her ne kadar farklı kabileler aşiret ve soy sahibi de olsa asıl budur. Sonra insanlığın tarih boyunca birbiriyle çatışmasına çakışmasına sebep olan tefadun yani herkesin kendisini daha farklı değerde görmesine sebep olan kargaşalara baktığınızda bütün insanlık için telkin edilen asıl inna akremukum 'inde'llahi atqa'kum sizi yaratan katında Allah'ın katında siz en faziletlisiniz en değerliniz, sizin tespit ettiğiniz değerlerden değil Allah'a inananınız yani ondan en çok korkanınız ondan sakınanınız yani onun emirleri emrettiği <gülüyor> şeyleri yaparak yasakladıklarından sakınanlar ancak en üstündür. Bu Allah'tan korkmanın dışındaki bütün değerleri nefrediyor. Zengin olan birisi fakirin üstüne daha değerli değildir. Güzel olan, çirkin olanın üzerine daha değerli değildir. Arap Türk'ün üzerine Türk Arap'ın bir başkasının üzerine ırkı nispetinden dolayı daha değerli değildir. Burada erkek ve kadın olarak da daha birbirinden değerli değildir. Çünkü mükellef olarak sorumlu tutuldukları şeylere baktığınızda ikisi de aynı şeylerle emrolunuyor. Sadece bazen görevleri farklı niteliklerde ayrılıyor. Ki bu bunun içinde değildir. Ve en üstünüz, en faziletliniz Allah'tan içe korkanınızdır diyor. Sonra bu ikisini insan kimliği olarak birleştirdiğimizde kadın kimliği erkek kimliği diye bir ayrım başlıyor. Bu denli bir tespit nüfus idaresiymiş gibi Kadınlara verilen kimliğin rengi, pembe, sarıya kaçan, erkeğin ki maviymiş gibi bir ayrımın ne önemi olduğunu düşünebilirsiniz ama bu toplumda, toplumumuzda kadın ve erkek kimliği birbiriyle karıştırılır noktaya gelmiştir. Bunu insanlar nezdinde görmeden, herhalde sebze, ve yiyeceklerden Genetik yapısı bozulan sebzelere bakın, insan her şeyi bozuyor, kendisi bozuluyor, başka şeylerin de genetik yapısını bozuyor. Burada erkek ve kadın kimliği yükümlülüğü, yani kadın kimliğinde yarattığı birisine bir eş kimliği de veriyor, ana kimliği de veriyor. Erkek kimliğinde yarattığı birisine de bir erkek kimliği veriyor bir eş olma, koca olma kimliği de veriyor. Akabinde bir baba olma kimliği veriyor. Bu kimlikler ayrı, farklı, hepsinin sahip olduğu değerler üzerinden işlem görür. Burada kadın kimliğini ayırdığımızda en basiti bir tesettüre baktığımızda Kadının tesettürdeki yükümlü olduğu, sorumlu olduğu, mükellef olduğu şeylerle erkenki aynı değildir. Veyahut kadının sesinde bile erkeğe göre bir farklılık, ona göre farklı bir hükmün giydirildiğini görür. Bunların hiç birisi ayrımcılık ifadesiyle kullanılabilecek şeyler değildir. Eğer insan fıtratına dönüp sahip olduğu fıtri değerlerle hareket ederse bunlara daha hassas yaklaşabilir. Şimdi şöyle düşünün. Bir kadının kahkahası, tebessümü, bir erkeğin kahkahası ve tebessümü. Veya şöyle düşünün. Çok basit bir meselede Namaz kılanın önünden geçen kadının, kadın namazı keser diyor. Halbuki erkek de namazı kılanın önünden geçse o da namazı keser. Namazın önünden geçen her şey namazı keser deseydi, bu ifade farklı. Kadın namazı keser dendiğinde bir erkeğin geçerek kestiği gibi kesmiyor. Fark nedir? namaz kılarken bir kadının önünden geçmesi, erkeğin farklı duyularına, duygularına hitap etmesinden dolayı ifsadı daha farklıdır. Bir erkeğin kahkahasının ifsadı, kendisine tema ettirecek bir meyli ile kadının kahkahası, kadının tebessümü, tavırları, yürüyüşü bilen kendisine meylettirecek kötü maksatlı kimse arasında cidden fark vardır. Bu ayrımcılık değildir. Burada kadının yani insan olarak yaratılan kadın ve erkek, çünkü burada insanın iki parçasından birisidir. Hadis-i şerifte de Allah Resulü'nün buyurduğu gibi, اِنَّمَ الْمَرْأَتُ min şıkâ' şıkâ'ıkir Şüphesiz kadın erkeğin yarısıdır diyor. Yani insanın yarısıdır diyor. İkisi birbirinin yarısıdır. Dini yapılarından da böyledir. Men tezevvüce faqat istikmela nusfe dînih. Her kim evlenirse dininin yarısını tamamlar. İnsan olarak insanlığın yarı kimliğine sahip olduğu gibi din olarak da evlendiğinde dininin yarısını tamamlar diyor. Bunu kadın üzerindeki hassasiyeti dini usul ve kaidelerle farkına varma, varmak için ayrımcılıkla değil tespit ettiğimizde tespit etmeye çalıştığımızda bu bir kimlik temizlemesidir sahip olduğumuz kimliğin üzerindeki okunmasına mani olan, görülmesine mani olan şeylerin izale edilme niteliği taşır burada biz kadın ve erkek kimliği diye tespit ederken benzeşmeye de yani şöyle diyelim kadın da güler, erkek de güler Kadın da yürür, erkek de yürür. Ama ikisinde farklı şeyler görülür. Siz bilirsiniz bazen, bir erkeğin kadın gibi yürümesini gördüğünüz zaman, aranızda konuşurken hangi ifadeyle kullanırsınız? Farklıdır. Konuşması da böyle, tabiatı da böyledir. Onun için birçok sahabeden gelmiş olmasına rağmen İbn Abbas'tan geleni sadece naklediyoruz. İbn Abbas diyor ki, "Qal la Rasulullah sallallahu alayhi sselam el muterjelati min al nisa'i ve al Allah Resulü kadından erkeğe erkekten kadına benzeyenlere lanet etti diyor. Erkeğin kadına, kadının erkeğe benzemesi, eğer sahip olduğu kimlik nitelikleri bilinmezse doğrudur, temiz edilmiyor. O zaman topluma rastgele atılmış, bizim de rastgele kullandığımız veya kullandığımız yerler isabetli. Yani bu hayatı ikimiz paylaşıyoruz dediğimizde doğru. Ama kadına da erkeğin yükümlülüğünü yükleme, bu hayatı paylaşma değildir. Evet, kadının yapacağı işi erkeğe yükleme, bu da hayatı paylaşma değildir. Kadın ve erkeği her şeyde eşit görme, bu da doğru bir söz değildir. Kadın ve erkek eşittir dediğinizden, ya nasıl eşit? Birisi kadın, birisi erkek. İki erkeğin eşitliği mümkün. İki kadının da eşitliği mümkündür. Ama bir erkek ve kadının eşitliği mümkün değildir. Ama diyelim ki bir ceza hukukunu düşünün. Ayet-i kerimeden "Leysel <gülüyor> zekerun kel unsa" yani kadın Kız erkek gibi değildir, dış erkek gibi değildir. Bir ayrım var. Ama burada diyelim ki bir zina mevzu bahis olsa kadın ve erkek o suçu işlerse ikisinin adı da aynıdır. O fiilin faili olarak sadece birisi müdekker ifadesiyle gelir, birisi müennes. Yani birisi eril ifadesiyle, birisi dişil ifadesiyle gelir. İkisinin adı da birisi zani, birisi zaniyedir. İkisine de verilen ceza aynıdır. Burada ne mutlak bir şekilde eşitlik konuşulabilinir, ne de mutlak bir şekilde illa farklılık konuşulabilinir. Onun için burada erkeğin kadına, kadının erkeğe benzemesi katiyetle haram kılınmıştır. Toplumumuzda örf olarak, daha hala yıpranmış değil bir yere kadar. Kadının erkeğe, erkeğin kadına benzemesi bilinen bir şeydir. Bu kıyafetten tutun her şey yürüme, konuşma bunun içerisindedir. Veyahut kadın aile reisliği gibi bir yükümlülüğü, sorumluluk dediğimiz gibi Mesela ercikler kavamun alen nisa erkekler kadınlar üzerine kaimdir. Bunu tek anlamda ele aldığımız için yani erkekler kadınlar üzerine hakimdir dediğimizde bunu despot, diktatör, diktatör bir idareci tipinde düşünüyoruz değil. Erkekler kadınlar üzerinde sorumludurlar. Sorumluluk, sorumluluğu eda etmek için belli bir yükümlülüğü yüklemiştir. Her şeyinden sorumludur. Yani şöyle deriz, İslam hukukunda erkek kadından sorumludur. Kadın erkekten sorumlu değildir. Nasıl anne baba çocuklarından sorumludur? Baba bütün aileden sorumludur. Hepsi mesbuldür çünkü çobandır. kullukumra, kumra. Hepiniz çobansınız erkek evinin ailesinin çocuklarını kadın çocuklarının çobanı ve herkes de güttüğünden sorumludur ama erkek bütün aileden sorumludur eşinizin yaptığından siz sorulacaksınız sizden hesap sorulacak görevinizi veyahut bu hakim olma sorumlu olma konumunda yapmanız gereken şeyleri yaptınız mı şeklinde Burada ayrıca daha inanan bir kadın, inanan bir erkek kimliğine geçmiyoruz. Çünkü bir kadın bir erkek kimliği, sonra inanan bir kadın inanan bir erkek kimliği. Neden? Çünkü bunlar inanan bir erkek kendisine bir kadın aramıyor. İnanan bir kadın araması gerekir. İnanan bir kadında kendisine sadece erkek aramaz. İnanan bir erkek araması gerekir. Yani evleneceği kişiyi kastediyorum ben burada. Neden? Allahu Teala şöyle diyor: "Ve min ayatihi en halaka lakum min enfusikum azvajan litaskunu Allah'ın ayetlerindendir ki bu sizin nefsinizden sizi eşler yarattı. Yani Adem'i ve onun özek geminden havayı yaratmasını anlatıyor. Neden? Lites kunu ileyha. Onda huzur bulasınız diye. Öyleyse bizden eşlerimizi yarattı. Bu ifadeyi şöyle kullanırız. Hava Adem'in özek geminden yaratılmıştır. Binaenale zürriyetli olarak kadınlar bizim nefislerimizden yaratılmıştır derken bunu ifade etmek istiyoruz. Neden? Lites kunu ile ya. Onda huzur bulasınız diye. Tabii ki bu iki tarafın da birbirinde huzur bulması için. Ama inanan bir erkek kimliğiyle inanmayan bir kadın, Allah'a itaat eden bir erkek kimliğiyle, itaat etmeyen bir kadın, Kur'an'a baktığınız zaman bu ayrımları çokça görürsünüz. Yani namaz kılan erkekler, namaz kılan kadınlar. Oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar. Allah'ı zikreden çokça zikreden erkekler, çokça zikreden kadınlar. marufa emreden erkek, erkekler ve kadınlar şeklinde. Burada itaat eden bir erkek, Allah'a itaat eden bir erkek, Allah'a itaat eden bir kadın arama zorundadır. Neden? İkisinin varlığı, kadın ve erkek bu Allah'ın ayetlerindendir. Yani insanlar üzerindeki hüccetindendir. On birbirlerinde huzur bulsunlar diye. Yani onlarda huzur bulasınız diye. Lites ileyha erkeğin onlarda huzur bulması öne alınan ifadedir. Bu bir gerçektir ki erkeğin huzuru kadınlandırır. Ve sonra ve ce'ale beynekum ve Ve sonra aranızda, sonra aranızda sevgi ve rahmet var ettiği yaratıyor. Bu da gösteriyor ki, burada ana hatlarıyla sadece kimliğin niteliklerini sayıyoruz. Birisinin erkek yaratılması, birisinin dişi ve birbirlerine ilgi ve ihtiyaçlarının husulü ve bu ve birlikteliği oluştururken dikkat edilmesi gereken şeyler ve sonra ikisi de bir bütünün parçaları olarak tamamlanıyorlar. Erkeğin ve kadının birbirinin parçası olma. <gülüyor> Bazı şeylerde eş değerlere sahip olma ismen aynı şeye sahip olabilirsin. Yani kadın da sever, erkek de sever. Kadında da şefkat vardır, erkekte de şefkat vardır. Kadın da konuşur, güler, erkek de konuşur, güler. Ama diyelim ki şefkat erkekte de var, kadında da var. Ama erkekteki şefkatle kadındaki şefkat ismen aynıdır. Muhteva olarak aynı dolulukta değildir. Hangisinde farklıdır? Kadındaki daha farklı. Bu gibi şeylerin kadında farklılığı, görev olarak ona yüklenilen şeylerde daha başarılı olmasını sağlamak içindir. O şefkat sabahlara kadar, günlerce hiç bıkmadan, usanmadan çocuğuna bakabilme gayreti veriyor. Erkekte aynı değer yok. Onda da şefkat var ama aynı dolulukta değildir. Burada Bununla yapmak istediğimiz şey aslen nedir? Bazen şöyle diyoruz. Bu ifadeyi kullanırken kötüye kullanıldığı için kadının erkek üzerindeki hakkı, erkeğin kadın üzerindeki hakkı derken bu hakkı istediği gibi kullanabilecekmiş gibi erkek ve kadın fark etmez karşı tarafın eşinin üzerinde kendi hakkıymış gibi iddiaya kalktığında hele bu hakkın gasp edildiği düşüncesiyle isyana varan karşı durmada öyle boyutlara ulaşıyor ki bazen meselenin ehemmiyetini, önemini vurgulamak için biz Allah'ın ve Resulünün koyduğu kurallarla hayatımızı yaşasak az önce dedi ki, inanan bir erkek, inanan bir eş araba. Değil mi? Ararken de buna ne diyoruz? Arada bir nikah. Nesebi bir şey yoksa Müslüman kardeşimiz diyoruz. Değil mi? Kadın ve erkek içinde. Bu bizim Müslüman kardeşimiz. Evlenirken Müslüman bir kardeş arıyorsun. Böyle evleniyorsun. Ama ayrılırken senin birliklerini oluşturan Değerlerin devamı mümkün olmayınca, ayrılınca da o zaman karı koca olmaktan feragat ediyorsunuz ama yine Müslüman kardeş olarak kalmanız gerekir. Bu yine birbirinizi itham etmeye, birbirinize hakaret etmeye, birbirinize iftira etme noktasına kadar gitmemeli ki maalesef aksi oluyor bizde. O zaman bu niktelikleri bilmemizin sebebi nedendir? Herkes kendi sahip olduğu kimliğini tanımalıdır o zaman ne yapacağını düşündüğünde karşı taraf üzerindeki hakkı değil, kendi görevi olarak kendisine döner. Yani kendi vazifesi olan şeyleri doğru dürüst yapıp yapmama da kendisini muhasebeye tabi tutar. Kadına da böylece düşünme fırsatı verir ve düşünmeye zorlar bunlar. Onun için erkeğin kadın üzerinde kaim olması sorumlu olması onu bir diktatör despot bir aile idarecisi konumuna getirmiyor görevini idrak etmesini sağlaması gerekiyor kadın içinde böyledir ama düşünün kadının daha çok kadının diyelim kendisini bir evlilikle bir erkeğin kölesiymiş gibi Sadece hizmetçisiymiş gibi düşünme. Erkek de bunu kullanıyor. Sabah, akşam geberisiye kadar çalışıyorum. Sizin ihtiyacınızı gideriyorum. Yine de kıymetim bilinmiyor. Halbuki bu onun görevi, kadının da görevi. O da diyor, akşama kadar evde geberiyorum. Bir de sen akşam geliyorsun, senin nazını tulumunu çekiyorum diyor. Bu da bunu böyle dememeli. O da onun görevidir. O zaman burada her iki tarafında görevleri mevzu olmalı. Birbiri üzerindeki hakkı değil. Herkes kendi görevini hakkıyla eda etmeye çalışmalıdır. Onun için bir erkek olma illa inanan bir erkek olmuyor, inanan erkek olması gerekir. Kadın da aynı, inanan bir kadın. Çünkü birbirlerine inanan bir eşler seçtiklerinde İnanan bir koca, inanan bir kadın olacaktır. İnanan bir kadın koca olamıyorsa ondan sonraki kimlik boş. İnanan bir erkek ve kadın olmamışsa zaten ondan sonra oluşacak olan inanan bir koca ve kadın yine boş oluyor. Bu kimlik altı dolu, e, boş. İnanan bir eş oluyor, inanan bir kadın ve bu sefer de inanan bir ana, inanan bir baba kimliğinin altı, yani bir aile oluşturuluyor. ...bunun altı doldurulması gerekiyor. O zaman... ...işte bu kimliklerin hepsinde... E, ...bunu örneklendirirken... ...bizim oralarda... ...arabaların senelik bir kontrol teknik dedikleri... ...viza vardır. Burada viza diyoruz biz. Bütün bir kontrol teknikten geçer. O kontrol teknik kağıdının üzerinde... Arabanın çok önemli aksamı, aksesuar dediğimiz şeyler işaretlidir. Bu arızalıdır diye oraya bir delik delerler, tamir edilir şu an önemli değil. İki delik mi? mutlak tamir edilmesi gerekir onun. Değiştirilmesi gerekir. İnsandaki kimliği de böyle düşünün. İnsan kimliğinin üzerinde bir çoğunlukla fıtrat derslerini buna dönük yaptık. Fıtrat derslerindeki işittiğiniz, duyduğunuz yani, ne gibi değerler zikredilmişse bir insan kimliği içindir. Sonra bu insan kimliği içerisinde kadın erkek ayrımı. Ondan sonra inanan bir kadın inanan bir erkek. İnanan bir koca inanan bir kadın, eş kimliğine kadar getirdik. Ve burada da inanan bir baba, inanan bir anne olma zorundadır. Çünkü inanan bir eşle yükümlülük İnanan bir babanın yükümlülüğüyle aynı değil. İnanan bir eş olarak sadece eşinizden ondan sonra inanan bir baba olduğunuz zaman da çocuklarınızdan sorumluluk devresi başlıyor. Kadın için de aynı devre başlıyor. Eğer yukarıdaki şartlara riayet edilmemişse mesela oradaydı ki inanan bir eş inanan bir kadın arar diyor. Kadın da aynen. Elmer, elmer etu bir kadın erkek tayini dört şey için nikahlamadı burada bunlardan birisi nikah için geçerlidir ifadesi yok burada bir insanın evlenirken seçeceği eşi için konumuna göre öne çıkan bunlardan birisidir güzelliği öne çıkan eksediyetle bu ortamda Sevmemiz, aşkmış, sevda dedikleri şeytanın fantazi, fantazisi, fantazisi olan bu olaylar bunu kasteder güzelliği için. E güzel olması kötü mü? Tabii ki cevap kötü değil diyeceksin. Ama dikkat edin öne geçen o olmamalı. Şu an inanan birisi de olsa her erkek için, kadın için de böyle İnanın güzellik öne çıkıyor İkincisi malı için Güzel olmasa Varlıklı birisi olsa tercih ediliyor Aynen inandım diyen insanlar içinde bile inanıyor, Tehri değil olarak düşünüyorsun İlk kız istemeye falan gittiğinde işi gücü soruluyor E canım sorduğu ne olmuş Kötü bir şey mi değil bu kadar masum değil bu söz bu kadar masum değil arkasından tabi varlığı varsa erkek de tercih sebep olabiliyor kızım rahat etsin diyor bu da ondan sonra nesebi nesebi nasıldı? bilinen bir aileden gelmiştir asil bir ailedendir Ta baştan zikrettiğimiz Hucurat'taki ayette inna ekremakum inde llahi atkaakum sizin en faziletliniz en değerliniz Allah'tan korkandır. Onun emirlerini yapıp neylerinden sakınandır. Eğer bir fazilet mevzu ise. Ha, dördüncüsü de nedir? Dinidir. Siz dindar olanı tercih edin. Ve bu toplumda bile dini öne çıkartılarak yani takvası, Allah korkusu, Allah'a itaati öne alınarak yapılan bir nikah yok. Neden? Sözlerimizle bunu kabullenmişiz, dini diyoruz, kapalı birisini arıyoruz. Allah Resulü bir adi şerifte diyor ki, dininden ve ahlakından emin olduğunuz gençleri evlendirin diyor. Bu ne anlama geliyor? Ve dindardır, ama ahlakı bozuk olabilir. Din deince anladığınız şekliyle Müslüman olduğunu söyleyen değil. Sadece bir kapalı olduğunu gördüğümüz değil. Cibril hadisinde de gördüğünüz gibi hatırlarsanız okuduysanız, hani birisi geliyor yabancı, şöyle diyor: Ben beyaz elbisele. Üzerinde toz toprak yok. Ve hiçbirimiz de tanımıyordu, yakınlardan değildi. Geldi Allah Resulü'nün dizinin, dizinin dibine oturdu. İmandan soruyor, İslam'dan soruyor, ihsandan soruyor. Kıyamet saatinden soruyor. Cevapların akabinden birden kayboluyor. Allah Resulü diyor ki bildiniz mi bu kimdi? Ömer diyor ki radıyallahu anh Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor. Bu cibrildi size dininizi öğretmeye geldi. Demek ki sorduğu sorular hepsi din. O zaman siz dindar olanı seçin derken, iman adı altında, İslam adı altında ne varsa zikredilen, hepsi bu din kelimesinin içindedir. Yani namaz kılan birisi olabilir, ahlaksız olur. Çünkü namaz kılan birisi olabilir ama zinakardır. Onun için bizim bu meseleleri hepsi inanan, namaz kılan, tevhidi, asli değerlere sahip olan birisi için sorduğumuz sorulardır. Hatırlarsanız bunu devamlı örnek veriyorum. Bu ayrım yapılabilsin diye. İçki içen birisi gelir hocam diyor. İçki içmek insanı dinden çıkarır mı? diyor. Düz soru düz cevap çıkarma diyorsun. Oh be diyor içki içen dinden çıkmıyormuş diyor. Halbuki sormak o namaz da kılmıyor namaz kılmayan birisinin içki içenin dinden çıkıp çıkmadığını sorma hakkı yok 5 vakit namazı kılacak Allah'a şirk ve küfürde e, şirk koşmaması gerekir küfürde bulunmaması gerekir ondan sonra içki içerisinde içki içenlik mü sorulur bu da siz dindar olanı tercih edin derken dindar olan peki bizler baba konumundaysak inanan baba inanan bir anne Hangimiz kızına babanın sahip olduğu velayet hakkıyla? Dindar bir gence arıyor. Dinine bağlı bir gence arıyor. Malı olanı mı? Hatta şöyle oluyor. Canım şimdilik malı mülkü var bu yeter. Sonunda o da namaz kılar herkes gibi canım. Ya babası annesi dindar bu da dindar olur değil sanki kızı anaya babaya veriyor. E bu müsbetlikte de menfilikte de aynen bakıyorsunuz çocuk dindar birisi annenin babanın varlığı yok binaenaleyh çocuğun da yok e bu olmaz diye biliyor dindarlığı önemli değil onun için e, İslami bir ortamı İslami bir toplumu oluşturabilmek için bizim öncelikli şu kimlik ve bu kimlikteki sahip olduğumuz niteliklere ev safa, sıfatlara sahip olmamız gerekiyor. Bunu sözle, kabul eden, itiraf eden kimseler olduğumuz gibi, aynen de yaşayan, bunu öne alan değerlere sahip olmamız gerekiyor. Neden? Rum suresindeki, az önce zikrettiğimiz ayet-i kerimede, ondan sonra evlilikten sonra sizi eşler yarattık, onlarda sükun bulasın diye, sonra aranızda bir muhabbet ve rahmet halkı der yarattır diyor. Demek ki öncelikle Allah'ın ve Resulünün koyduğu kurallar takip ediliyor. Bu değerler takip ediliyor. Ondan sonra da işte sevgi dediğimiz şey ve rahmet dediğimiz şey sevgiyi anladık. Sadece sevgi olsaydı buna aşk, sevda diyebilirdi. Ama rahmet var. Bu ne anlama geliyor? Arada bir rahmet var bunun da mutlak delalet ettiği doğrudan doğruya bir anlamı var. Bunun akabinde yani iyi bir ana baba olma düşünün inanan bir kadın olması inanan bir ana kimliğine sahip olmaz. Ama ana kimliğine sahip olan sadece bir kadındır. İnanan kadındır değil mi? Ana olması değil inanan bir kadın. Hatta Anneler için zikrederken el cenneti aynıdır, aynıdır cileha. Cennet onun ayaklarının dibindedir diyor. Hani bizde ya cennet anaların ayaklar altındadır diye. Cennet onun ayaklarının dibindedir. Kadınların ayaklarının dibinde mi, anaların mı? Her kadın ana değil ama her ana kadındır. Ana olma farklı bir kimlik ister. Kadın olmakla o kimliğe namzetsin ama ana kimliğine sahip olmamış olabilirsin. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefkatten, merhametten örnek verirken bile bir ricat ortamında hengamı ortamında kadının birisinin böyle deli gibi koşuştuğunu görür. Bu kadın ne yapıyor diyor? Ve Allah'ın çocuğunu kaybetmiş, onu arıyor. Bu kadının çocuğu için şefkatini düşünebiliyor musunuz? Allah'ın şefkati bundan kat kat üstündürü bize diyor. Merhameti yani. Örnek verirken şefkat de erkeği vermiyor. Kadını örnek veriyor. Hayal gibi şeyde de daha önce zikrettiğimiz gibi örnek verilen burada kadındır, erkek değildir. O zaman herkes burada... Allah'ın kendisine yani insanın sahip olduğu kimlik denildiğinde kastedilen şey insanın fıtratı tabiatı yaratılmış olduğu hasletler techiz edilmiş olduğu hasletler duygulardır. Bütün bunlara tabi şekliyle sahip olma dünyaya geliş dediğimiz fıtrat üzere gelmedir her insanın sahip olduğu niteliktir bu kimliktir ama bundan sonra bu hasletleri değerlendirme dediğimiz safa ise yaşadığımız toplum yani içtimai hayatın akışına baktığımızda her insanın yaşadığı aile toplum içerisinde sahip olduğu bir kimliği yani hüviyet cüzdanı vardır o kimlikte ilk olarak sahip olan şahsın adı Ayşe Fatma yazılıdır. İnsan olarak sahip olduğumuz kimliği bu yönlü bir karşılaştırma ile el alacak olursak insan olmak bizim bu hüviyetimizdeki ismimizdir. Çünkü Kur'an'a baktığımız zaman sünnete Kur'an'ın birçok ifadesinin ya eyyuhel insan olarak geldiğini görürsün. Ey insanlar diye hitap eden. Ey iman edenler diye hitap ettiği yer insanlardan inanan birisi olarak o kimlik kazanmış kimseye verilir. O zaman bu kimlik rastgele herkese verilemez. Yani şöyle diyelim üstüne bir işçi tulumu giymiş bir araba tamirhanesine girmiş, üzerini sağa sola yağmağa bulaştırmış hemen o insana tamirci denilir mi orada görmekle? Değil. Bu yaşadığı toplumda da neye benziyor bizim imanımız, dinimiz, bu yönlü kimliğimiz? Bu toplumda yani bir araba tamirhanesinde gezerek üzerimize bulaşan yağ tozla bakarak tamirci dediğimiz gibi bu insanlara da inanan insanlar diyoruz maalesef. Ama ne kadar bu kimlikler bizde dolu dolu ve bunu araştırmamız gerekiyor insan olarak sorumlu tutulduğumuz ve bu sorumluluğun altyapısını oluşturacak, bütün değerlerle teçhiz edilerek gönderildiğimiz bu aleme kul. Yani insan eşit yaratılmış. İster istemez kul dediğimiz bir eylem safhası var. Bu da sahip olduğumuz değerlerle gündeme gelir. İnsan konuşan bir varlıktır, düşünen bir varlıktır, seven bir varlıktır, Korkan bir varlıktır. Bu nitelikler onun tabi nitelikleridir. Bunların gelişmiş şeyleri de yani selametinin devam ettirilmesi iman mertebesinde artık bunların, bunlara çizilen sınırlara tabi olan, riayet eden birisi demektir. O zaman o kimliği yani iman etmiş kimliğini kazanmaya başlar. Yukarıda da ayet-i kerimede geçtiği gibi kadın olsun, erkek olsun, bir nutfeden alattan, yani kampıtısından e, yaratılmış çocukluğu, gençliği, olgunluğu, yaşlılığı, insanoğlunun aslen fıtratının programı üzerindedir. Kadın ve erkek olmak bu değerler içerisindedir. Bir kadın olarak veya bir erkek olarak dünyaya gelmeyi seçmek bizim seçimimizde bırakılmış değildir. Yani, kadın ve erkek olarak dünyaya gelmemiz ve burada sahip olduğumuz fıtraten değerler de bizim irademizle bize verilmiş şeyler değildir. Onların korunması bizim irademizledir. Yani bizim isteğimiz inanmamızla ve bizim küfretmemizle alakalıdır. Onun için bu kimliklerin bir kısmı fıtriyedir aslen. Sonra onların korunması, onların değerlendirilmesi, terakki ettirilmesi ise bunun kesbi dediğimiz, bizim seçme hakkımızı kullanarak müktesep dediğimiz haklarımızdır. Yani tercih ederek kazandığımız haklardır. Ee, evet, ee, yani erkek ve kadın olma olarak bir erkek olarak dünyaya gelmeyi seçme bizim seçimimize bırakılmış değil. Daha önce de dediğim gibi hatırlarsanız Hiç kimsenin anasını babasını seçme hakkı yoktur Ama az önce de dediğimiz gibi eşlerin, kızın ve erkeğin Çocuğunun anasını babasını seçme hakkı vardır Biz orada seçme hakkımızı kullanmalıyız Erkek dişi olma hakkımız yok Ama çocuğumuzun anasını babasını seçme hakkımız vardır Yani bu hakkı iyi kullanmamız gerekir Kriterler dolu olması gerekir bu kriterlerde değer ölçüleri bizim değil, Allah'ın ve Resul'ün koyduğu değer ölçüsü, ölçüsü yani dindar olan öne çıkmalıdır. Dindar olan öne çıkmalıdır. Hangi anadan, babadan dünyaya geleceğimiz, göz rengimiz, ten rengimiz, boyumuz, birçok biyolojik ve fizyolojik yönlerimiz bizim seçimimiz değildir ama bunlar bizim kimliğimizde var olan vasıflar özelliklerdir. Yine Yaratılmış olarak her insan akıl, vicdan ki vicdan insana bir muhakeme kabiliyeti olarak verilmiş bir değerdir. Çünkü akletmiyor musunuz, düşünemiyor musunuz derken bize muhakeme yani yanlışı doğruyu, iyi, kötüyü birbirinden ayır edebilme kabiliyeti isti vermiş. Ha Bu iyi ve doğru. Fıtri bazdaki olanıyla, Kur'an'ın ve sünnetin iyi ve kötü dediği şeylerle alakalıdır. Nefse de onu şekillendirene yani fe'elhema fujuraha ve takwaha derken Allah her nefse itaatini, isyanını, iyi ve kötüyü ilham etmiştir. Her insan buna mülhemdir sevgi, korku, konuşma, görme, işitme, tat alma, şefkat, merhamet gibi vasıflar, vasıflara sahip, sahiptir. Ve akıl bu vasıflar içerisinde insana verilen ve insanı e, insanı yaratılmış olan sayıl makhluklardan ayırt eden, onu kulluğunda mükellef kılan değerlerdendir. Zira insanın mükellefiyetli, sorumluluğu, aklı ve bali olmakla beraber bir insan buluğa erse ama aklı olmasa o insan yaptığından sorumlu değildir. Valih olsa aklı olmasa yine sorumlu değildir. Zira sarih naslarla deliden kalem kaldırılmıştır. Yani Rufi'el e, Rufi kalem an üç kişiden kalem kaldırılmıştır diyor. akıl olmadı mı ki birisi budur. Bu adamdan kalem kaldırılmıştır. Yaptığından sorumlu mükellef değildir. Akıl insana fıtri değerler içerisinde verilen en mükemmel haslettir. Yani akıl, akıl asıldır. Yani nedir? Akıl bizden, bize verilen bir unsur. Bunu da iyi kullanma zorundayız. Yani akıl bize verildiyse onunla akletmeliyiz. Aklı doğru kullanma da bizim irademizdedir. Aklın hevaya tabi olup bizi kullanması farklı bir boyuttadır. Onun için diyelim ne yaparsak yapalım iyi ve kötü tercih ederken bir eş seçerken bile katiyetle heva akla hakim olmamalıdır. Eğer heva akla hakim olursa o zaman tercihlerde şaşkınlık yaşarsın. Din değil. Güzellik öne gelir. Din değil. Nesebe öne çıkar. Din değil. Onun malı mülkü ortaya çıkar. Yine insan olarak sahip olduğumuz kimlikte ana ve baba evlat olmak bir vasıftır. Belli bir süreci evlat olarak geçiriyorsun. Başka bir ananın babanın evladı oluyorsun. Belli bir zaman sonra sen babalık kimliğine kadar terakki ediyorsun. Sen bir zaman birisinin çocuğuyken birileri senin çocuğu oluyor. Zira hiçbir insan belli bir eğitimden geçirilir. Sonuçta bir imtihana tabi tutulur. Netice olarak tamam, sen imtihanı kazandın, anne ve baba adayı olma olmaya layık bir adaysın denilmiyor. Yani analık ve babalık bir imtihan sürecinden geçirildikten sonra bu nitelikleri kazanmıyoruz. Eş olma da böyledir. Biz analı yaşamakla babalığı yaşamakla onunla imtihan ediliyoruz. İyi bir ana yani iyi bir eş olma, inanan bir eş olma, iyi bir ana baba olma bizim imtihan malzemelerimizdendir. Çocuk olarak da imtihandan geçiriliyoruz. Ana baba olarak da imtihandan geçiriliyoruz. En çetin imtihan, zor olan imtihan çocuğun yani bir annenin, babanın çocuğu olarak geçirildiği imtihan sürecidir. Anne ve baba, babanın süreci bu yönde sınırlıdır. Yani çocuğunu iyi terbiye edip dindar yetişmekle imtihan ediliyor. Deyse ana olarak çocuğuna iyi bakma, baba olarak çocuğuna iyi bakma, ana baba olarak çocuğuna şefkat etme, onu himaye etme değildir. Yani fıtraten bu meyil zaten insanda erkek ve kadın olduğu için buna pek imtihan mevzu bahis değildir. Nadiren insandan çıkmışların muameleri mevzu bahisi olarak. Yine insanın beşeri ihtiyaçlarından olan evlilik, bu evlilik insanın beşeri fıtri dediğimiz bir ihtiyaçtır. İster istemez evlenecektir. Evlenmesi gerektiği için evlenmiyor. Neden? Anne baba olma sürecini yaşayacaktır. Ha kendisine bir eş seçme kriteri, yani değer ölçüleri veriliyor. Hayvanlarda bu böyle değildir. Yine insanın beşeri ihtiyaçlarından olan evlilik neticesinde hasbel kadar çocuk sahibi olması onun bir ana ve baba olması demektir. Belli bir imtihanı kazandıktan sonra değil. Bu süreç ister istemez yaşanacaktır Allah'ın takdir ettiği kadar. Nasıl ki içtimai sosyal yaşantımızda bize verilen hüviyet yani kimlik bir değer arz ediyorsa bazen toplum içindeki sahip olduğumuz vasıflar meslek diyelim. O kimliğe yazılıyor. Ama o kimlikte bu adam sahtekar, bu adam dürüst birisi, bu adam iyiliksever birisi, ve pek insanlara kötülüğü dokunan bu iyi bir koca değildir, zulmediyor, iyi bir kadın değildir, eşine zulmediyor diye niteliklerin yazıldığını görmüyorsunuz. Boyunuzu, gözünüzü, ergeninizi belli bir resminiz var, fotoğrafınız. Onun dışında, eskiden nüfus cüzdanlarında Saçının rengi, gözlerinin rengi, boyu falan yazardı resimin olmadığı zamanlarda. Ondan sonra bu kondu. Ama bu kimlik neredeyse bizim her şeyimizi kayda alan bir kimlik niteliğinde. Allah... Evet... Daha sonra konuyu, herhalde bu asılları daha sonra doldururuz. İnşallah. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike ve eşhedü en la ilaha illa ente estağfurüke ve tuzlu Evet, hareket sorularınız varsa sorun. Evet, herkes küçük bir ajanda. Bir günlük dediğimiz defteri, hatıra günlüğü değil. Çocukların günlük bir okulda ajandaları olur ya. Ne diyorlar ona? Dert çizelgesi mi? Not defteri edin. He. Kimliklerinizin başlıklarını yazın. Hepimize. Bugün bu kimliğin hangisini mükemmel olarak doldurdum? Günlük not atan. Buna muhasebe de diyebiliriz. Evet. Allah razı olsun. Ee, bize, özellikle bekar kandekselerimiz için nasihat ne bulundunuz? Yani da, evli yani. olanlar zaten yokuşun inişine geçmişler diyorsun. Onlar için ne nasihat edemez? Şimdi genel olarak toplumun da kullandığı gibi zararın neresinden dönersen kardır. Bu sözü kolay deriz ama fıtraten bozulmuş bir yapıyı ıslah çok zoldur. imkansız değil ama zor Cidden zordur. Sen diyelim 10 senedir, 15 senedir eşinle her gün kavga eden bir hayat yaşadıysan bu yaştan sonra onu bırakabilir misin? He? Çok. Ne kötü ki bununla 15 senelik evlilikte en azından 13-14 yaşında bir de çocuk vardır, değil mi? Kızım vardır, oğlum vardır. oğlu kocaların senin gibi olduğunu düşünür. Kızın da yani kadınların böyle ezildiğini düşünerek yaşar diyor. Bu da ve onun için ekseriyetle gençler evlenmeyi istemezken bunun farklı sebeplerden dolayı geciktiğini öne sürerler. Ama evliliğin esas ön malzemesi olan karşı cinse ihtiyaç hiç şaşkınlık yaşamıyor. Fırsatını bulduğu yerde yani bu ihtiyacını gayrimeşru bir şekilde telafi ediyor. Değil mi? Korktuğu evlilik bir kadınla beraber olmak değil. Yani. Evet yaşlılar için şimdi ben kendimde toplumdan birisi olarak hala devam ettirdim kötü dedin unsurlar var bu yaştan sonra ben onu nasıl defedebilirim yaşlıların bu denli kötü yanlarını bulaşıcı hastalıkları nasıl karantina alırlar başkasına bulaşmasın diye o huyları karantinaya almak gerekir ki gençlere bulaşmasın diye Ha? Gözlerini de kapaman gerekiyor. <Gülüyor> hocam için bütün davalarla ilgili bir tarafta arkadaşlar mesleği onlar pek bilmiyorlar ama bu bütün ay yapar Kardeş, arabca da soracak. Tam çeviremiyor. şu Allah yemin ederim. Allah'a yemin yani haklımın takdir. Ne ما وجهتنا ها Ha dedim mesleği geliştirmek, مرحباً نعم نعم المتزوجين نعم نعم نعم نعم أهسن شيء نستعجب تزواج وقت الزوج الله الله ما وش التواهد؟ خططة شركسي مرحباً نعم ما شاء الله للدين والعلم. الله لا بد منه. من مع Down, entrar, yeah. yeah. yeah. yeah kendine olan cemaat desteği, derse katılan cemaatler, yani, öyle. Bizim أبدا، كله كلها كل شيء معين معروف بقاضي بقاعد في لأفغانستان، بأهل أفغانستان أنا فارض عين، ولغيرهم فارض كفاية. مع ذلك لم يمنع واحدة من المشتغلين نفس نفس الشيء في أبوظبي وفجور شاند بعدما بدأت المشكلة في زين. الجزائر 13 جوردن هذا العمل